Güneş ışığına kapalı pencereler. Güneş doğduğu zaman bir şehirdeki bütün evleri ziyasıyla ihata ediyor. Yalnız pencerelerini kalın perdelerle kapayanlar bu güneşten istifade edemiyorlar. Bununla beraber güneş o perdeleri kapalı evlerden de ziyasını çekmeyi, bıkmadan ve usanmadan o haneleri bekliyor. Ve her ne zaman bir perde ufacık da aralansa ziyasıyla derhal içeriye nüfuz ederek o haneleri de aydınlatmaya başlıyor. İşte, erham Rahim'in olan Allah-u Şan da rahmet ziyası ile kalp pencereleri açık olan umum müminlerin kalplerini nurlandırdığı ve hanelerini aydınlattığı gibi kalp pencerelerini isyan ve günah perdeleriyle kapatmış olanlardan da, bu perdeleri tevbe ve istiğfar ile açtıkları takdirde o muhit rahmetini esirgememektedir. Bir mümin de bu adetullah'a tatbiki hareket ederek, Cenab-ı Hakk'ın ona lütfettiği iman, marifet ve muhabbet ziyalarından... Diğer insanlara da istifade ettirmek için daha ima çalışacak. Yani bir güneş gibi onlara devamlı surette durmadan ve dinlenmeden tebliğat ziyalarını serpecek ve her kimde hidayet babında bir aralık bulsa derhal ziyasını oraya aktacak ve insanı aydınlatmaya sayu gayret edecek. ...nasıl değişiyorlar? Bir insan... ...çocukluğunda... ...sadece sütle beslenmekle beraber... ...bedeninin bütün... ...aza ve cihazatı... ...noksansız olarak... ...o sütten yapıldığı gibi... ...büyüdüğünde... ...ise hangi gıda ile... ...beslenirse... ...beslensin... yine ...bütün aza ve cihazatı... ...teşekkül etmektedir. olur... Buradan hem sütün hem de ekmeğin birer sebep olduğu ve dest kudretin mahiyet eşyayı muhtezay-i ilim ve hikmetine göre değiştirdiği bedaheten anlaşılmaktadır. Evet, seyahatımız ücretsiz mi? Üzerinde bulunduğumuz arz sefinesi her gün kendi etrafında bir dönüş yapıyor... Her yıl ise güneş etrafında tam bir tur atıyor. Bu seyahatların ücreti bizden istenilmeyecek mi? Evet, kışla kimin ise? Yolculuğu esnasında bir kışlaya rastlayan adam. O kışlanın maliki olan zatı bildikten sonra artık onun hatırına... Acaba bu kışladaki askerler kimin askeridir? Veya bu silahlar kimin silahlarıdır şeklinde bir soru gelmez. İşte bu kainatta ahirete nispeten bir kışla hükmünde olup bu kışlanın sahibi ve maliki kim ise kainattaki umum eşyanında, insanların da Sahibi o halde bir insan yalnız ve yalnız sultan-ı kainat olan Harik-i e asker olacak ve onun rızasını tahsile çalışacaktır.